Şafii mezhebinden Hanefi evet. mezhebine, Hanefi'den Şafii'ye, Hanbeli'ye, Maliki'ye, evet. mezhepler arası bir değişiklik olacağı zaman evet. bir ritüel, böyle bir seramoni var mıdır yoksa ben bundan sonra Hanefi'yim deyip devam edebilir miyiz? Evet. Yani esas itibariyle insan babasından, annesinden nasıl bir uygulamayı görmüşse, hangi mezhebe göre görmüşse o uygulamayı devam ettirmesi uygun olur. Bunu vacip olur diye söylemiyorum. Neden? Neden? Çünkü hakikaten yani ömrünü ilme vermiş insanlar bile bir mezhebin hükümlerini zorla öğreniyor. Ve siz namazla ilgili diyelim ki Hanifi mezhebinin uygulamalarını öğrenmişsiniz. Ama ben Şafi mezhebini geçeceğim dediğiniz zaman yeni yeni uygulamalar öğrenmeniz gerekecek. Yeni hükümler öğrenmeniz gerekecek. Farklı şeyler var. Dolayısıyla kolay bir iş değil. O sebepten dolayı Şafi Şafi kalsın, Hanifi Hanifi kalsın diyebiliriz. Ancak. E, Hanımefendilerin de ifade ettiği gibi bazen e, bir mezhepten başka bir mezhebe tamamıyla geçme veya e, bazı hükümlerde geçme zarureti doğabiliyor. Yani karı koca arasında şafi mezhebinde tenler birbirine değdiği zaman abdest bozulabiliyor ve pek çok kavgaya da sebep olabiliyor bu durum özellikle kışın. Şimdi bu durumda eğer bir hanımefendi diyorsa ki ya ben kocamın mezhebi hanefi mezhebi ben hanefi mezhebine intikal edeceğim diyorsa bunda hiçbir mahsur yok. Özel bir ritüel yok yani işte hanefi olmak için şafiliğe geçmek için şöyle yaparsınız, şafilikten hanefiliğe geçmek için şunları şunları yaparsınız diye bir şey yok. Artık bundan sonra ben amellerimi hanefi mezhebine göre yapacağım ama onun uygulamalarını da öğrenmek lazım diyebilir bir insan. Nitekim şöyle bir fıkıh tarihine baktığımız zaman tahavvi denilen bir zat vardı. Ee, bu İmam Şafii'nin meşhur talebelerinden Müzeni diye bir zatın yeğeniydi. Yani Şafiiydi ama daha sonra Hanefi mezhebine intikal etti. Bizim İbn Abidin diye tanıdığımız çok meşhur bir alim var İbn Abidin. Başlangıçta Şafi iken yine Hanefi mezhebine intikal etti. Dolayısıyla büyük alimlerde bile bir mezhepten başka bir mezhebe geçen alimler söz konusu. Bunda bir mahsur yok yapılabilir.